Başlayalım Hacı'yı bak. Ha gözüm, sana bir sorun var. İyi, benim de sana bir cevabım var. Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama. Sen de cahilliği bana yamama. Bir şey yamadığım yok efendim. Neyse, sadede gelelim. Hep biz ona gidiyoruz, biraz da o bize gelsin. Bizim bir yere gittiğimiz yok efendim. Demek istiyorum ki asıl konumuza dönelim. Döndük bakalım ilk önce sağa sonra sola. Tamam Karagöz'üm dinle beni. Tamam tamam şaka yaptım sor bakayım soruyu. Sen bu özel günler hakkında ne düşünüyorsun? Genel günlerin bugünlere küstüğünü düşünüyorum. Nedenmiş efendim? Ayrımcılık yapıldığını düşünüyorlar da ondan. Kara Karagöz'üm bugün seninle konuşulamayacak anlaşılan. Tamam tamam <gülüyor> geldim sadede. Oh çok şükür. Eee ikrin nedir? Ee, benim suyuma gelildiği her gün benim için özel gündür. Onu kastetmiyorum yahu. Bu doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, yakında geçmiş olan sevgililer günü... ...bugünler hakkında duygu ve düşüncelerini alabilir miyim Karagöz'üm? Eee... Ben bu günler hakkında duygusuzum Hacı İvat. Nasıl yani anlamadım. Yani şöyle hanım ne hissederse ben de onu hissediyorum. Hanım o gün bir başka giyiniyorsa ben de mecbur giyiniyorum. Hanım o gün hediye aldıysa ben de mecbur alıyorum. Hanım o gün yemek yapmışsa ben de mecbur dışarıya götürüyorum. Hanım o gün... Anladım Karagöz'üm anladım. Ee geçtiğimiz günü nasıl geçirdi? Geldim eve Hacı İvat. Daha kapıyı açmadan burnuma mis gibi kokular geldi. <gülüyor> Güzel dedim evde bir var girdim içeri. Baktığım misafir falan yok. Hanım takmış takıştırmış eyvah dedim. Bugün kutlanacak bir gün ama hangisi? Bütün tarihleri aklımdan geçiriyorum. Gözümden geçiriyorum. Yok bir türlü bulamıyorum. Eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah hacıyım Sonra gözüme masanın üstündeki gazete ilişti. Baktım sevgililer gününüz kutlu olsun yazıyor. Şükür dedim bulduk günü. Gittim mutfağa baktım hanımın suratı beş karış gözüme köşedeki hediye ilişti. Of dedim hediye almak lazım ilk önce yağ misali su üstüne çıkmayı düşündüm. Biz sevgili miyiz evlendi ki bizden artık geçti diye. Ya bu da bunlar ticari amaçlı kanmayalım bugünlere mi ihtiyacımız var diye filan. Ama sonra bu sözlerin bana cimri koca unutkan kaca olarak döneceğini bildiğimden vazgeçtim. He ee, nasıl sayırıldın işin içinden? Aklıma A G D geldi. O ne öyle kara gözüm? Acil gün dolabı. Allah Allah. Hemen gittim odaya açtım dolabı. Orada elimde fazlalık olan daha kutuları bile açılmayan hediyeler vardı. Hemen kaptım birini getirdim hanıma. Yüzü değişti tabii. Oturduk hemen sofraya. İyi sıyırmıştın Karagöz'üm. Ben de öyle sanmıştım. Ama ertesi gün benim verdiğim hediyeyi açan hanım Traş takımıyla karşılaşmasın mı? A -a, gördün mü sen bu AGD'nin yaptığını? Ya AGD'nin benden çekeceği var. Anlayacağın ben fırtınada bir oraya bir buraya savrulan yaprak gibiyim. ...bugünler benim bünyeme ters, gastrit yapıyor yahu. Anladım Karagöz'üm ama sen de önceden tedbirini alsan... ...bu kadar zararını görmesen. Yahu ben bugünlerin bir Ayfer ablaya yaradığını gördüm. Ayfer abla da kim? Bizim gariban komşumuz. Kocası hayırsızın teki. Hırpalayıp duruyor kadını. Ama adam ne hikmettir bir Ramazan'da bir de bu günlerde dokunmuyor kadına. O yüzden Ayfer abla da bu günleri iple çeker. Elinden takvim düşmez. Kadın biraz rahatlık görmek için bütün eşin, dostun, akrabanın özel günlerini kendi evinde kutluyor artık. Yazık kadına el kalkar mı hiç? Aa, el kaldırmıyor zaten, el kaldırmıyor birader. Eee, sen öyle dedin ya canım. El kaldırmıyor, kişi ayakla görüyor. Yazıklar olsun o adama. Bak şimdi moralim bozuldu. Üzülme, üzülme. Bu eş dost yöntemiyle seni iyi bitiriyor zaten. Aman iyi, sevindim, sevindim. Eee, öyle böyle derken... ...geldik bugünkü sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...ee, Affola. Af